fi inna khair al hadis kitabullah v khair al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam v shirr al umar muhtesatıha v kula muhteset bidâ ve kula bidâten zâllâ v kula zâllâten bugünkü Sohbetimizin mevzusu Kulluk Eylemlerinden Birisi olan Dua Hakkındadır Dua bizde Kelime anlamıyla Beraber gerçeklerinden Tecrid edilmiş soyulmuş bir vaziyette sanki çok muhtar yani zorda kaldığımız anlarda ihtiyaç duyduğumuz bir şey tipinde anlaşılıyor. Sıkıntı, zorluklar anında kişinin muhtaç olduğu güce, kudrete yönelmesi ondan bir şeyler istemesi gayet tabidir. Fıtri bir eğilimdir. Çünkü insan muhtaç olduğunda ihtiyacını giderecek kim olursa olsun ona el açar, ondan istekte bulunabilir. Sıkıntı, zorda kaldığı anlarda Allah'a yalvarmanın katiyetle bir ayıbı yok. Eğer normal halinde duanın eda edilmesi gerektiği yerlerde bir ihmal var, sadece sıkıntı anında onu hatırlıyorsan sorun burada olur. İlla insanın Allah'tan bir şeyler istemesi için, dilekte bulunması için zorda, sıkıntıda kalması gerekmiyor. Eğer her dua kulluğunun gündeme gelmesi gerektiği yerde bu kulluğu eda ediyorsa sıkıntıda da daha çok samimi bir şekilde aksine onun ihlaslı hareket etmesine sebep olacaktır. Önce biz dua kelimesinin Önce bunu kulluk eyleminden bir cüz olarak kaldık. Dua kelimesinin hasreten Kur'an'da geçen lukar ve ıstilahi anlamıyla beraber ele alarak hangi eylemlerin cüzleriyle adı zikrediliyor kulluğun duanın. Dua kelimesi Kur'an'da birçok manaya delalet ederek gelmiştir. Bunlar sırasıyla şöyle bir el-ibadatu yani ibadet anlamında kulluk anlamında gelmiştir doğrudan doğruya. Esas adı da budur. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَلَا تَدُعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُلُكُمْ فَاِنْ فَعَالْتَ فَاِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Allah'tan gayrı sana zarar da ve fayda veremeyeceklere ibadet etme. Bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalim müşriklerden olursun. Genel anlamda zaten Allah'tan gayrına ibadetin şirk ile nitelendirildiğini daha önceki derslerde defaatle duyuyorsun. Ama kulluk eyleminden birer cüz olan eylemlerin Teker teker nasıl şirke bulaştığını anlamak için bunu yani dua'nın lügat kelimen ve ıstilahyanın anlamını da bilmemiz gerekir. İkinci anlamı ise el istiqatatu yani yardım istene manasındadır. Vodunu şahada akum mindun illahi in kuntum sadiqin. Eğer iddianızda sadıksanız, o zaman Allah'tan gayrı şahitlerinizi de yani size yardıma yardım edebileceklerinizi düşündüklerinizi de çağırın. Bu gösteriyor ki demek ki dua istiğata yardım isteme anlamında. Üçüncü anlamı ise es-sual yani isteme. Dilekte bulunma anlamında. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki benden isteyin size icabet edin yani veleyim. İsteme, dilemeye biz hiç dua anlamını yüklemiyoruz. Halbuki dilekte bulunma, isteme bu bir yalvarma kalem teb'u Başka bir anlamı ennida yani seslenme, çağırma anlamındadır. Teker teker birer gücünüzü kırsak. Yavme yedukum sizi çağıracakları gün. Ha sana da nidâ edilebilenir, sen de nidâda bulunabilirsin. Allahümme, ifadesi Allah'ım, ona bir talepte bulunuyorsun, nidâda bulunuyorsun, seslenişte bulunuyorsun. Dileğin zaten hepsinin içeriğinde bir nidâ anlamı var. Ha, bir yerde bunu illa seslendirerek ondan istememiz gerekmiyor. Zira seslenmeden açığa vurmadan da içimizden geçirdiğimiz istekleri çok iyi biliyor. Başka bir anlamı اثنا övme anlamındadır. قُلِدُ اللّٰهَ اَوِدُ الرَّحْمٰنَ İster Allah diye övün, ister Rahman diye. Hepsi aynıdır. İster Allah diye övün, tesbih edin, hamd edin. İster Rahman diye. Hepsi aynıdır. Bir başka anlamı, el-kavlu söz anlamındadır. Davahum <gülüyor> fiha. Bugün onların oradaki sözleri. Subhanekallahumma. <gülüyor> Subhanekallahumma. Allah seni bütün noksanlıklardan noksanlıklardan tenzih ederiz. Bunda bir nida var. Ama bir, bu bir sözdür. O günkü en güzel sözleri ne olur? Subhanik Allahumme. Allah'ım, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O <gülüyor> tahiyyetun fiha selam. Onlar onların yani orada birbirleriyle karşılaştıkça, karşılaştıklarında söyledikleri söz ise selamdır diyor. Yani selam vermektir, diyor. Esselamu aleyküm derken, şimdi burada birisine dönük muhataba, birisinden selamet, esenlik dileme. Bir başkası için. En güzel, sözlerin en güzeli bu. Sözlerin en güzeli bu birbirleriyle de karşılaştıkça söyledikleri söz selamdır. Onların ve وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ En sonda söyledikleri söz, sözlerin sonu da şudur onlarda, اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'ımdır. Yani elhamdülillah dediğimizde Allah'ım Şüphesiz bütün hamdler sana mahsustur. Yani hak eden sensin. Ehsan ettiğin bunca nimetin karşılığı olarak bu çok az. Çünkü bunların hepsi dua anlamı içerisinde kulluk eylemlerinden birkaç cüzdür. Dua bir ibadet eylemidir. Ki namazın müstakirlen kendisi bir ibadet eylemi olduğu gibi namazın içerisinde de birçok dua, niyaz, istekte bulunma vardır. Çünkü namazı namaz yapan cüzlerden birisi de bakın başından sonuna kadar aralıklarda yani iftitaht duası bilinen bir şeydir. Ondan sonra Fatiha'nın içinde bizzat bu vardır. Rükuya gittiğinizde tesbihle sena ile uğraşırsınız. Ki sena da duanın anlamlarından birisidir. Kalktığınızda yine tesbih, dua vardır. Rükuya, secdeye giderken Dua içinde dua. Yani estağfurullah. ibadet içinde dua. Böyle demek istedim. Hiçbir şekilde duayı e, sair kulluk eylemlerinden tecrid edilmiş müstakil bir dua şeklinde anlamamamız gerekir. Hatta bazen bu usta'inu bis sabr ve salaha. Herhangi bir sıkıntınızda ihtiyaç anında sabırla, namazla, yani namaz kılarak, namazın içinde ona dua ederek yardım isteyebilirsiniz. Çünkü istihane, istihase bu da duanın anlamlarından bir tanesidir. Bunun için dua bir ibadet eylemidir. وَقَالَ <gülüyor> رَبُّكُمْ Rabbiniz Diyor ki, duanene estecbelakum benden isteyin bana yalvarın benden yardım talebinde bulunun yalvarın yakarın size icabet edeyim yani istediğinizi vereyim innellezina yestekbirun an ibadeti burada bana dua dua edin, yalvarın, isteyin, vereyim. Sonra diyor ki: "Benim ibadetimden el-enne'llezine yestekberun an ibadeti yani dua etmekten. O ibadetten sakınan, imtina eden nasıl kibirlenerek? Çünkü Allah'a yalvarıp yakar yakarmak bir tezellül emaresidir. Nedir? İhtiyacını giderebilecek birisinden istemek, nasıl seni eziyorsa, Allah'ın katında böyle bir ezilme yok. Aksine istemekten imtina tekebbürdür. Ama bir kuldan ihtiyacın olan bir şeyi isteme istememek tekebbürden dolayı değil. Çekindiğin, teke, kibirlenme, kibirlenme. İşte benden, istemekten kibirlenerek imtina eden yani sakınan, istemeyen seyyed-i kuluğuna cehenneme dâkirin büyüklendiği kadar küçültülmüş olarak girecekler oraya. Ne kadar tekembür edip kibirlenmişlerse o kadar küçülmüş olarak, aşağılanarak oraya gideceklerdir. Yani cehenneme. Biz duayı mustakilen bir ibadet kabul ettiğimiz gibi nasıl? Namazın içinde Allah Resulünden bize öğretilen dualar hepsi nedir? Beş vakit namazda rükuda, secdede, kıyamda nerede yapılıyorsa orada yapmaktır. Buna mu'tad alışa gelmiş yapılan ibadet eylemleridir. Ama ayrıyeten bir ihtiyaca binaen hasıl olan bir ortamda işte müstakil olan ibadetin vaktinin geldiğidir. O onun ezanıdır. Yani hasta olmak, nasıl ondan şifayı talep etmeyi gündeme getiriyorsa, o hasta olmayı siz o ibadetin ezanı olarak düşünün. Çünkü muhtaç olmasanız, sıkıntıya düşmeseniz, öyle bir duaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ekseriyetle Bundan dolayı namazdaki mu'tad yerlerde gelip yapmış olduğumuz duaları düşünün namazın son tahiyatında teşebbüdünde Ayşe validemizden gelen hadislerde tausun ısrarlıca durdu. Cehennem azabından hasreten ısrarlı bir şekilde Allah'a sığınırdı. Diyor. Düşünün şimdi bizim orada cehennem ateşinden sığınmamız, ona yalvarmamız, ondan yardım istememiz, ona iltica etmemiz mutat bir hareket olduğundan, hele Arapça bilmeyen bizim gibi topluluklarda hiçbir anlam taşınır. Onun için duayı bütün ibadet cüzleriyle yakından şimdi göreceksiniz. Bu dua daha önceki yapmış olduğumuz derslerde iyimserlikle alakalıdır. Allah hakkındaki hüsnüzhanla alakalıdır, kaderle alakalıdır, yakınla alakalıdır. Hepsiyle iç içe girmiştir bu. Ayrıca bakıyorsunuz kaderde Allah'ın bir yazmış oldukları içerisinde yani kader dediğimiz kader cümlesinden zikrettiklerimize baktığınızda. Dalayetten sakınıyoruz, değil mi? Ondan hidayeti istiyoruz yalvararak. Demek ki kaderden dua hastalığın karşılığında gündeme geldiği gibi nasıl hastalığa kader diyorsak, onun şafi isminden şifa istemek de duayla gündeme gelen, bu da kaderden bir şey. O zaman gördüğünüz gibi kader mevzuunda her alakalı şeyle cüzde bize de düşen yapmamız gereken, hani rızkı, geçen haftaki derste dediğimiz gibi rızk bize ezelden takdir edilmiştir. Ama o rızkı elde edebilmek için sarf ettiğimiz gayret çalışmalarımız nedir? Esvaba tevessüldür, öyle rızkı biz ondan isteyeceğiz. Aynen nasıl evlenmeden çocuk isteyemezsin? Yani dekar birisi Allah'ım bana çocuk ver diyebilir mi? Önce evlenmesi gerekiyor. İşte kaderin bütün bu cüzleriyle bunlara irtibatlandırdığınızda kaderi daha iyi anlamaya çalışırsın. Ve anlarsın da. Yani Allah istediğini sapıtır. Kimleri sapıttığını zikrettikten sonra Fatiha'da, her namazda Allah'tan hidayet istiyorsun. Sapıtmaktan ona sığınıyorsun. Gaza, yani gazap edip sapıttırttıklarından haddi aşanlardan eyleme. Yani kadap edilenlerden eylemediğin gibi bu sapık Hristiyanlardan da eyleme diye yalvarıyorsun. Hidayeti istiyorsun, dalaletten sakınıyorsun. Geliyor burada duaya o istediğini sapıttırır, istediğine hidayet verirse, o zaman hidayet istemeyi neden biz onun hidayet vermesinin yanında, onun dalalete düşürmesini de duayı o noktada biz ele almıyoruz. Yani alamıyoruz. Alaşa, alamayışımızın sebebi, duayı kaderle alakalandırmadığımız için. Norman bin Beşir'den gelen hadis-i şerifte yukarıdaki ayeti anlatıyor Radiyallahu anhu diyor ki Semi'tu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul ed-du'a huve'l-ibadatu Dua ibadetin kendisidir. Dua ibadetin kendisidir. Kan sonra da Yukarıdaki ayeti okudu. Yani ve قال ربكم ادعوني استجب لكم. İnne allazina yastakbirun an ibadati cehenneme dakhire. Gördüğünüz gibi dua bir kulluk eylemidir derken ayeti delil getirmemiz ve bu ayeti de Numan İbni Beşir radıyallahu anh'dan Allah Resulünden nakletti bu hadisle Anlamı pekiş Bu rivayeti en yakın Tirmizi'de, Ebu Ebû o Tirmizi'de ve İbn -i Mace'de bulursunuz. Şehlbanî de rahimehullah bu rivayete sahip diyor. Furkan Suresi'ndeki bir ayet-i kerimeden Ma <mâ> ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Fakat kezbettum fe sawfa yekunu Diyor ki Resulüm de ki sizin duanız olmazsa. Duanız olmazsa bunu doğrudan doğruya sizin ibadetiniz olmazsa Diyebiliriz ama bizim insanımız ibadeti anlamadığı için, yanlış noktadan anladığı için, yani sizin namazınız olmazsa, tipinde anlayıverir. Veya sizin zekatınız olmazsa anlamında. Doğru. Bunların hepsi birer cüz. Burada eğer sizin duanız olmazsa, Rabbim sizi ne yapsın? Size ne diye değer versin? Yani kaç para eder. eğer sizin dua gibi bir kulluğunuz olmazsa Rabbim sizi ne yapsın? Siz ne işe yararsınız? Kaç para edersiniz? Demek ki dua cidden baktığınızda namaz gibi bir ibadete başından sonuna kadar dua dolu. Arapçada yani salat, kelimesi, e, salat kelimesini biz namaz farsçadan almışız. Es salatu Dua anlamındadır. Tek birden selama kadar dua içeriklidir. Eğer sizin kulluğunuz, yani duanız olmasa, Rabbim size ne diye kıymet versin? Kaç para edersiniz? Kesin kez onu yalanladınız. Resulü yalanladınız. Yok saydınız, yalan saydınız, onun için azap yakanızı bırakmayacaktır bunun sebebi. Neden dua bu kadar önemseniyor? Dua etmenin fazileti, ki önemli olan bu, faydaları bazen ilgilendirmiyor. Neden? Duanın ehemmiyetini, önemini yakalamadan, faydasını idrak etme zorluğu çekiyoruz. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şeriften Allah Resulü diyor ki: "Leysa şeyun ekreme <gülüyor> alallahi min du'a." Allah'a to adan daha kerim, faziletli, değerli bir şey yoktur diyor. Yani Allah katında duadan daha kerim olan, faziletli olan, değerli bir şey yoktur. Baktığınızda nebilerin bile Müslüm'deki şefaat bahsindeki yani mahşerde hesap gününde insanların kendileri için dua edecek, yalvaracak birilerini arama konumunda Adem'e koşuyorlar. Arkasından Nuh'a gidiyorlar. Hepsini teker teker dolaştıktan sonraki bir öncekini tavsiye ediyor. Allah Resulü diyor ki bütün nebiler dualarını kullandı. Ben ise ahirette ümmetime şefaat şeyinde bıraktım diyor. Gördüğünüz gibi dua yani Resulün şefaati Allah'ın izniyle ona verilmiş bir liyakattır bu. Ama ama ümmetinin büyük kebair işleyen yani büyük günah işleyenleri için olduğunu söylüyorum. Herkes onun nuruna gidiyor. Şimdi duayı aldığınızda teker yani duanın bu kadar faziletli, değerli olmasının sebebi duanın ait kılındığı kimselerle de alakalıdır. Nebilerin ümmetine olan duası meleklerin insanlara olan duaları. Nerelerde melekler insanlara dua ediyor? Duanın önemi tevhid ehlinin duası, ananın babanın duası, misafirin duası, mazlumun duası, Müslümanı Müslüman kardeşi için olan duası, saydığınız zaman Bazen birbiriyle kıyaslanıyor. Ananın, babanın çocuğuna duası nebilerin ümmetine olan duaları gibidir diyor. Bir Müslümanın başka bir Müslümana kıyabındaki duası müstecaptır diyor. İfade nebevi ise vahye dayalıdır. Ne anlama geliyor? Kişinin kendisi için yaptığı dua, işlediği günahlara sebep onun kabulünü önleyebiliyor değil mi? Geçen haftada dediğimiz gibi han üstü başı yırtık toz toprak içerisinde ayağında ayakkabı yok, gelmiş ellerini kaldırıp dua ediyor, haccı katılıyor. Nasıl kabul edilsin ki onun duası? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram diyor kişinin kendisi için yaptığı duaya maniler var. Ayrıca kardeşin kardeşine yani Müslüman birisinin Müslüman kardeşinin kıyabındaki yaptığı duayı nasıl anlatıyorlar baktığınızda selefe? Çünkü bir insan başka birisi için günah istemiyor. Onun için temiz ağızdır onun için. <gülüyor> Temiz ağız. Neden gıyabında diyor? Ee, yüze Allah razı olsun denilmez mi? Denilir ama yüze yapılan duada yalakalıktan insan rahatsız olabilir. Sana birisi yardım ediyor Allah razı olsun. Bazen yuvarlak deriz. Yapandan da Allah razı olsun yapmayandan da içimizden yapandan daha çok razı olsun deriz. Onun, onun hakkında kıyabında onun için dua etmen. Bu da müstecaptır. Çünkü senin için temiz bir ağızdır o. Sen de bir başkası için. Ha? Onlar için dua ettiğinde senin duanın müstecap makamında, yani kabul edilir makamda, melekler de aynen de senin için diye sana dua ediyor. Şimdi o kadar iç içe gergef gibi örülmüş ki sadece duanın önemini anlamak için idrakli olmak gerekiyor. Yani şuurlu bir şekilde duaya bakmak gerekir. Ondan sonra bakıyorsunuz duanın ait olduğu kişiler olduğu gibi ait olduğu yani taksis edildiği mekan ve makamlar da vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir, binaenaleyh. Orada duayı çoğaltın diyor. Seher vaktini hasreten, cuma vaktinde hasreten bir saatin olduğunu söylüyor. Arafat'ta yapılan dua yani ait olduğu, kişi olduğu gibi ait olduğu mekan yani makam da vardır. Sonra Bakıyorsunuz ki duada iç içe alakalı gördüğümüz çok şeyler var. Mazlumun bedduasını düşünün. Kafir de olsa. Şimdi biz bunu e, kötüyü temenni, isteme anlamında olduğu için e, beddua deriz. E, bunu Türkçe'de ilenme o şeklinde kur. Bilmiyorum ilenme kelimesini duyan var mı içinde? de? Ha? ilenme deriz biz buna ee, ama mazlum için her ne kadar birisinin aleyhinde de olsa bu mazlumun lehinde bir şikayet Allah'a şikayette bulunuyor onun şerrinden belasından kurtarmak için düşünün bir cenaze için bile e, cenaze namazı aslında şu bizim beş vakit anlamında kullandığımız değil. Mevtaya dua anlamındadır. Es salatu alel cenaze deriz. Yani mevtaya dua o. 40 tane tevhid ehlinin duası mevta için hani şefaatleri kabul olunur Yani 40 yani tevhid ehlinin cenazeye kıldıkları namaz diyelim duvarları ve Allah müslümde Kardeşi Şerif'te Buhari'de Allah onların şefaatlerini kabul eder diyor. Yani birisinin cenazesine gitme yük değil. Artık hak eden birisi ise. Aynen kendimizin de cenazesine gelinmesini isteriz. Hele 40 kişi tevhid ehli bunu yapmışlar. Ve dua o kadar değerli Allah katında değerli. Allah buna değer veriyorsa biz de bunu değerli bulmalıyız. Hem de katiyetle bundan sarf nazar, kibirlenerek sarf nazar etme katiyetle senin aşağılanarak cehenneme girmene sebeptir. Çünkü Allah kendisinden istenilmediğinde istemek duaların bir cüzüdür, dua eylemlerinden bir cüzdür. Allah istenilmediğinde gazap ediyor. Neyi istemediğinde demiyor. Şunu istemesen gazap eder demiyor. İstenilmediğinde gazap eder. İster. Ne istersen iste. Ne kadar istersen iste. Hiç önemli değil. Sesli, sessiz, yani aşikar, gizli. Ne zaman istersen iste. Esas noktaya geldiğimizde eee radıyallahu Anudan Allah Resulü'nün azaklı kölesidir bu. Kâr diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La yezidu fil umri illel bir. Ve la yeruddul kadere illel dua. Allah Resul dedi ki, ömrü iyilik ziyadeleştirir. Yani iyilikten başka bir şey ziyadeleştirir. İyilik kadında neyi biliyorsan <gülüyor> ve kaderin önüne de duadan başka bir şey geçemez. Kaderin önüne de duadan başka bir şey geçemez. Bunu en yakın bulabileceğiniz kitap İbn-i Ahmed Ahmet ibn i̇bn Hanbel'in Müsned'inde ve Şeyh Halbani de buna sahip diyor. <gülüyor> Radıyallahu anh. Şimdi gördüğünüz gibi Kaderin dört züknünü yaptığımız şekliyle ele alın. Ona bağladığımız cüzlere ele alın. Kaderin önüne de tek geçecek güç Dua. Şu hadisi de yanına koyun. Eğer kaderin önüne bir şey geçecek olsaydı ne geçerdi? Nazar geçerdi. Ama dua neden geçiyor? Hidayet istiyorsun. Dalaletten ona sığınıyorsun. Allah'ım hidayet verdikten sonra kalbimizi batıla eğme, yönlendirme diyorsun. Kader mevzunda yine görmüştük. Yazıda görmüştük herhalde. Bütün insanların kalbi tek bir kalp halinde Allah'ın iki parmağı arasındadır diyor. İstediği gibi evril çevirir. Sonra Allah Resulü'nün duasını koyuyor. Ya mukallibel kulûb febbid kulûbena alâ taat Ey kalplerin mutasarrıfı sahibi evirip çeviren kalbimizi dininde sabit kıl veyahut sana itaatte sabit kıl diyor. Bunu da gördükten sonra kaderi şey duayı kaderden ayrı görmek mümkün değil. Hem de bakın şimdi, Allah istediğini sapıtır, istediğine hidayet verir dediğimizde Allah'tan biz sadece hidayet mi istiyoruz? Fatiha'ya bakın, Fatiha'yı kulumla aramda paylaştım diyor. Fatiha'yı okumanın fazileti mevzuuna bakın görürsünüz. Ne yapıyor şimdi? Allah önce senada bulunuyor insan. Değil mi? cenan nakabinden diyor ki er rahman ve rahim olarak hesap gününün sahibi biz sadece senden yardım isteyerek sana ibadet ederiz. Yardım ne anlamda? Hidayet dalalete düşmemek için. Hidayette sebat ihsan etmesi için. Ondan sonra başlıyor, ihtina sırat-ı mustakim gidiyor. Önce hidayet istiyoruz. Hidayet isteyip bırakmıyoruz. Ayrıca geçmişteki sapıttıkları gibi biz onlar onlar gibi sapıtmamasını istiyoruz. Yani burada hem hidayet isteyeceksin hem de dalaletten sakınacaksın. Yani ona sığınacaksın. Ve bu da gösteriyor ki dua dua bizim hayatımızın kul olarak da kendimiz bizim hayatımızın ta kendisidir. Kaderin önüne duadan başka hiçbir şey geçemez. Çünkü ömrü de iyilikten başka bir şey uzatmaz derken bunu da duayla irtibatlı görüyor musunuz? İşte kader, kaderle nasıl? Enes'e mesela duasını görüyorsunuz. Enes'e ne diye dua ediyor? Allah'ın ona uzun ömür vermesi için. Ve hayırlı çocuklar vermesi için dua ediyor. Ve Enes diyor ki Allah Resulü'nün bana yaptığı duanın hepsi geçti diyor. O kadar Allah çocuk vermiş ki cemaatle namazı kaçırdığında çocuklarıyla gelip kendisini cuma kıldığı, cemaatle namaz kıldığı naklediyor. O kadar kalabalık olan çocuk. Ve yüz yaşını da geçmiş denen vefat ettiğinde Yani bu da kaderle alakalı. Biz kaderi e, hiç konuşulmayan, konuşulmaması gereken e, çünkü konuşursak sapıtacağımız söylenilerek kaderi anlamaktan tamamen geri tutulmuşuz. Biz toplum olarak buna böyle mahkum edilmişiz. Kaderi bilmek mi sapıtıyor, bilmemek mi? Kaderi konuşmazsan bilemezsin ki. Ama nerede ne kadar konuşman gerektiğini susman gerektiğini de öğretiyor sana. Hemen Allah istediğini sapıtır derken, kimi neden sapıttığını düşünmeden onu itham etme yerine şimdi duada, duanın adabında da zikrettiğimiz yerler var, göreceksin duaen dua e, bir günahtan tövbe istiğfar ederken önce o günahı itiraf şart koşulmuş. Düşünün ilk böyle bir günah işleyip tövbe eden Adem. Adem ne diyor? Ey Rabbim biz ikimiz nefsimize zulmettik diyor. Ve insan günahını itiraf etmeli. akabinde de elleri açıp ondan istiyorsun. Affını, mağfiretini istiyorsun. Onun hesabından kurtulmayı istiyorsun. Onun azabında muaf tutulmayı istiyorsun. Onun bağışlayıcı ismine sığınma ortamı kalıyor. Nasıl ki hastalık kanında onun şafi isminden şifa dileniyorsak onun Affediciliğinden bağışlayıcılığına da sığınıp, ondan işlediğimiz günahlar için kaderi bilmezsek, tabii ki kader hakkında söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Çünkü bunları birbirinden kopuk görme bu anlamı verir. Yine devam ederek Allahu ası ve cella. Kendisinden istemeyene gazap eder. Yukarıda kısmen zikrettik. Şimdi devamlı kendisinden istenilmesine ve icabet edeceğini söylüyor. Şimdi neyi istemezse kızarım diyor mu? Azabından korunmak da bir isteme. Değil mi? Yalvarmak. Hidayet vermesini de istemek bir yalvarmaktır, duadır. Ve Ebu Hureyre'nin Allah Resulü'nden naklettiği hadis-i şerifte menlen Allah'a subhanahu ve teala gadibale'yi. Allah Resulü dedi ki Allah Azze ve Celle kendisine dua etmeyene, kendisinden istemeyene, kendisine yalvarmayana Allah gazap eder diyor. Şimdi öyle bir noktaya getiriyor ki Kibirlenme ne anlama gelir? Cezası ne olur? Neden küçültülmüş, zelil bir şekilde cehenneme atılır? Çünkü duadan imtina kendini müstahini görmekle başlar. Yani ben neden isteyeyim ki? Hiç isteme ihtiyacı duyurmaz, e, duymaz. Buna sebep pastalık bazı ve bela gibi musibetlerin ezan olma niteliğini bundan bundan söyleme zorunda kalıyor. Sana zayıflığını hatırlatıyor. Mekkelileri bile düşünün, yapmış oldukları bütün pisliklerin içinde bile gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalandıklarında, fırtına yakalandıklarında biliyorlardı tek onun yardım edeceğini. Sen gel şimdi biz bu ortamda adam daha içeride o bela ona uyarıcı olacağı yerde şeklerin nimetiyle çıkarız diyor. Çıktığında da gördünüz mü diyor. Yani sıkıntıda bile Allah'a yalvarmaktan imtina edebiliyor. Allah'a yalvarıp başkasına yardım ettiğini düşünüyor. Ancak o istediği için olduğunu düşünüyor. Yani zamanımızın bu meseledeki şirki bile pisti, Mekkeli daha pisliktir. Rahat ve sıkıntı her halükarda, sıkıntıda nasıl samimici ellerimizi kaldırıyorsak, bu bir çıkar ilişkisi olur değil mi? Sadece demin ondan dedim. Yani sıkıntı anında insan illa Allah'a yalvarmaz mı yalvarır. Ha, insanın yüzüne de dua edebilirsin ama yalakalıkla bulaştığı düşünülür. Ve bir çıkar ilişkisi. Rahat anında, huzurlu anda devamlı ona hatırlıyorsa, ona yalvarıyor, ondan istiyorsa herhalde sıkıntı anındaki duası daha samimi olur. Ve bunu öyle yapmalıyız ki çocuğu yetiştirirken bile onun tabiatına yani onun niracına istemeyi, ondan istemeyi, sadece ondan önce özür dilemeyi, ondan af ve mahfiret dilemeyi, ona yalvarmayı öğretmemiz gerekiyor. Değilse, orada, burada Hristiyanların, gayrimüslimlerin yemekten sonra ve o taftada bir gün yani kafa alın, omuzları işaretleyerek, ellerini böyle yaparak, sessizce durmaları değildir. Çocuklar maalesef analarını, babalarını bile bu kadarcık bu hal üzere göremiyorlar. Ve bunu da İbn-i bulursunuz. Şeyh Albani silsile tuz sahihada bunu zikretmiştir. Demin kısmen başlığını verdik. Müslümanın duası müstecaptır. Müslümanı genel anlamda kullandık. Müslümanın duası müstecap. Yani kabul edilir. Duanın kabulüne mani haller haram yemek, içmek bunlardandır. Haram ne yapıyorsan Anneye babaya asi olmak dua'nın kabul ne manilerdendir. Câbir diyor ki: "Semâtu Rasûl Allahü Sallallahu Aleyhi ve Sallam yâqûlû ma min âhedin yâdû' bi du'aîn içinizden herhangi biriniz, herhangi birisi Allah'a bir şeyde niyazda, istekte bulunur. İlla اَتَاهُ Allahu مَا Mutlak Allah ona istediğini verir. Veya, اَوْ ve فَعَنْهُ Min السُّٰي مِثْلَهُ Veya, onun gibi bir belayı beladan korur. Ya aynen mislini verir, ya onun gibi bir beladan korur. مَا لَمْ bir ismin اَوْ قَتِئَةِ Bir günahla dua etmiş olmasın. Veyahut sılay-ı rahmi koparan, kesen bir halde dua etmemiş olur. Kul ellerini kaldırıp ondan istedi mi? Ne diyor Allah? Ben kulumun ellerini boş döndürmekten hayal ederim diyor. Gördüğünüz gibi biz doğamızın istediğimizin kabul edilmediğinden şikayetçi olabiliriz. O şimdi mutlak bir şekilde kabul, benden isteyen kabul ederim diyorsa biz hiç manileri önem, e, düşünmüyoruz. Haram yemek, içmek, giymek manilerdendir. Bir günah manilerdendir. Anaya babaya asi olmak manilerdendir. Allah'tan istemeyi sanki onu sınarmış gibi yapmak manilerdendir. Ha, Allah illa istediğimiz tipte vermez. Aynen onun gibi bir belayı bizden alıkoymuştur. Veyahut bir beladan ve musibetten korumuştur. Tek ki biz, bir günahla ayrıca önemine bir an zikrediyor. Bir günahla ona dua etmemiş olsun dese yeter de katiatı rahmin. Sıla-i rahim ömrü uzattığı gibi duanın kabulüne de manidir. Şey, e, sıla Rahim ömrü uzattığı gibi sıla -i i koparmak, Sıla-i Rahim bağlarına koparmak, duanın kabulüne manidir. İbni Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhudan gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki, İnnâ Rabbakum Hayyûn Kerim Bunu haya bahsinde zikrettik. Allah Rabbiniz Hayyûn Kerîmûn, haya sahibidir ve kerimdir. Yani yutuf ve insan sahibi. Yestehi enyer faal abdiye deği, kulun ellerini kaldırıp sonra onun duhuma sifran yani onun elini boş döndürmekten haya eder diyor. İza feiza rafa ahedukum yadayhi falyakl Bunun için diyor insan ellerini kaldırdı mı? Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <yâ> hayy. Ey haya sahibi. La ilahe illa ente. Ya Erhamer Rahimin bunları tekrar olsun. idare de yedeyhe. Yani Allah onun ellerini mutlak boş döndürmeyecektir. Şimdi Allah Rabbiniz haya sahibidir. Kerem sahibi ise herhalde ondan böyle istiyor, ey haya sahibi. Yani kulunun elini boş döndürmekten haya eden bir insandan bile bir şey isterken bakın insanlara devamlı onu överek, ona senada bunlarak, ondan bir şeyler koparma yolunu, eğer insanlar ki haşa Allah olduğunda buna öyle demeyi, de, de, de, diyemeyiz, insanlara yaptıkları yala kalı, onda birini Allah'a yapsalar. Bu yalakalıktan çıkacak. İnsanlara yaptıkları yalakalığın onda birini Allah yapsalar. Yani o kovmuyor kapısından. Seni defol git kovduğu halde böyle yapıyorsun. Ha buna sebep tabi aksi olmuyor mu? Bir gün dilenci'nin birisi oturmuş köşeye herkese Dua ediyor. Allah razı olsun. Allah cennetine koysun. Çoluk bağışlasın. Bakıyor ki kuru şatan yok. Sonra Allah belanınızı versin. Ayağınızı kırsın. Kapanızı kırsın. Çocuğunuzu gebertin. Beddua'ya baştanca herkes tıkır tıkır atmaya başlıyor. İnsan Allah'ın yanında bunu hissetmedi. Dua etme anı, hali bulunması gerektiği heyet, tabii ki bunların hepsi bizim bilmemiz gereken de, demin sohbetin başlarında dediğim gibi duanın sahibi olan kimseler vardır. Sonra duanın ait olduğu makam ve mekan zamanlar vardır dedik. Aynı anda dua ederken bulunman gereken heyet çok önemli. Mesela mazlum Kafir de olsa, onun bir heyeti var mı? Mazlum olması yeterli bakın. Bizim için zikredi, haram, helal, yeme meselesi mevzubahis değildir mazlum kafir de olsa. Çünkü kafir için haram ve helal yok ki. Bir mazlum olması bile onun duasının kabul edilmesine yeterlidir. Çünkü Allah'la onun arasında perde yoktur. Diyor ki, Ebu Musa kalb daha Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü su istedi diyor. Yani abdest almak için. Fetevadda bihi. Onunla abdest aldı. Sonra refa'a yedeyhi. Sonra ellerini kaldırdı. Fekal dedi ki Allahum magfir l'ubeyd. Ebi Amin. Bu hani ee, size Hayat bahsinde anlattım. Hani Huneyn'den sonra birisinin amcası yaralanıyor, onu yaralayan arkasından gidiyor desen, hayal etmiyor musun? Niye kaçıyorsun? Arap değil misin? diyor ya. Amcası da ölmedene verdi ki Allah Resulüne söyle de benim için dua etsin diyor bunu Amir. Varayıtu beyad teyin, ipaeyin. Yani o kadar ellerini kaldırdı ki diyor koltuk altlarını beyazlığını gördüm diyor. Ve Allah Resulünün Abdest alarak dua'yı biraz daha önemsemesi. Burada hem dua etmek için bulunduğu hal ve heyet şeklini belirlemek için bu da Bukhari'de gelen bir hadis şerif'tir. <gülüyor> İki gündür ama yine de iyi şeyler yaptım bu sıkıntıyla. Fark ettirmedim değil mi hastalığı yine size? Evet. En azından duanın önemini ve kaderle alakasını, kaderin önüne sadece duanın geçebildiğini. Ee, Allah ve Sallallahu takdiriyle beraber devamı duanın önde tutulması. Ondan hidayet istemek. Ve dalaletten sakınmak. Bize hidayet verdikten sonra kalbimizi batıla meyil etmemesini ondan istemek. Bize helal rızk vermesini ve bereket vermesini istemek. Rızkı takdir etmiş ama bizim ondan helal istememiz. Evet. Subhanekallahumme ve bihamdike ve eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Evet. Ben sorayım Tabii sor. Bu, mesela camilerde zaman zaman dualar yapın toplu duaların zamanı ve mekanı yeri var mı? yoksa toplu dualamız da Allah Resulü'nün evet. e, namazdan sonraki tesbihat, dua, zikir sena ne yaptı ise bize gelmiştir. Bunlar muhtal devamlı alışa geldiğimiz yapılan ibadet şekilleridir. Bunu yaptığımız gibi ayrıyetten kendimiz namazın akabinde elleri kaldırıp dua edebiliriz. Ama namazın içinde, arkasında yapılan o dualar var. İmamın... Namazdan sonraki yapılan duanın koro halinde Allah Resulü'nün yaptığı bize varip değil. Ama topluca birkaç kişi elleri kaldırıp yazarmışlardır. Mesela kunut duası diyelim ki topluca yaptığımız dualardan birisi. Şimdi dua olarak kastedersen, namazda topluca yaptığımız dua, namazın içinde de bir sürü dua var. Ama namazın akabinde topluca, koru halinde bir dua şekli gelmemiş bize. Yapılması gereken orada hadis-i şeriflerde bize aktarılan. Allah'ı bir var, büyükleme var, ölme var, tövbe var orada ve dualar var. Bunlarla namazı bitiririz, kalkar gideriz. Ha, birisi içten başka bir ihtiyacı için dua etmek ister tabii ki edilir. Elleri kalktırın, yalvarır. Evet. Hocam hutbede ki, Efendim? hutbede, inan, dua ettiriyorlar gibi. E, elini kaldıran için Allah elini kurusundur. Allah Resulü böyle yapmazdı diyor. Merva'nın elleri kaldırma olayında. Allah Resulü yapmamıştır. Biz harfiyen onu uyarız orada. Utba mı var? Hı? Utba öpme Cuma uspesini, sen Cuma'yı kasır mı? istediğin zaman elleri kaldı. Yağmurdu aslında topluca yapmışlardır, kaldırmışlardır. Vahvede yapmalı mı? Herkes orada kendisi yapar. Herkes Rabbi ile artık orada kendi halindedir. Yani o duası topluca yapılan bir duadı. Hem de çoluk çocuk hasta kadın bile götürdüm. Vahvede hocam imam yaptırıyor, sen anlayın diyorsun. Şimdi o da gelinmiş bir şey. Şey Namazı kast kastediyorsun sen. Efendim? duada vesile edinilebilir mi? Ee, vesile mağara, mağara hadisine bakın. Evet. Tabi. Fakat gayrimeşru vesilelerden. edilen... katiyette gayrimeşru vesile olmaz. Mağara hadisinde annesine iyiliği vesile ediyor. Hakkı olan insanlara e, haklarını vermeyi vesile ediyor. Ondan sonra bu arabada amcasının kıyı ile gelirken olay var. Ya, onu vesile ediyor. Bunlar Allah'ın rahatsız olduğu amellerdir. <gülüyor> bir arkadaşın veya ihlatsı bir dincisi vesile dinleyebilir miyiz? Mesela <gülüyor> onun yüzü sürmeden denilebilir mi? Git ondan duyar işte. Abbasın nasıl vesile dinliğini söylüyorlar. Yani. Tabii onun için, kardeşin seni bana dua ettiğe devam edilir de bana dua edin işte falan diye. Bir hastaya gittiğinde de dua ediyorsun, senden dua da istemiyor. Söyleyebilirsin, yapabilir. Tabi. <gülüyor> düşün arkadaşının senin üzerindeki duasını düşün. Yani Allah her şeyin hayırlısını versin. 40 yani tane tevhid eyli, senin namazını kıldı ama Sen o en iyi Ya Rabbi bir şefaatlerini kabul eder. <gülüyor> <gülüyor> Secdede evet. nasıl dua edilecek? Ne? Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh orada duayı çoğaltın. Ya Arapça olarak mı? Evet. Duayı çoğaltın diyor. <gülüyor> dua edin diyor. Hocam <gülüyor> bir şey söyledi mi? Secdelerdeki, secdelerde ve rukuda Kur'an ayetleri okuma karar mı? Yasak. Ama Kur'an'da geçen bazı dua, ayetleri var. Bunları okuyabilir miyiz? Kur'an okumayın diyoruz Ben de secdede gelen duaların hepsi belli o yaptıklarını yaparız. Diyor. Ki kendimiz bir şey istersek. <gülüyor> Onu tutar ben olsam nafile de yaparım. imama tahliye olma, o ciddi malindekileri şey yaparım. Ayrıca az önce dediğim gibi namazdan sabırlan isteyin derken bu da iki rekat hacet namazı dediğimiz şeyi yaparım. Orada isterim. Evet. Başka? sapıklıktan korusun, bize hakikaten göstersin, ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl göstersin. Ondan sakınmayı nasip etsin. Rabbim hepimizin birbirine duasını kabul etsin. Tabii. Dualarımızın kabul olması için de helal namazın akabinde de Muaziz Cebel'den gelen hadisten Allah da konuşur duayı hiçbir namazın akabinde bırakmayın Allahümme a'inni ara zikrike ve şükrike ve husne